621. konu, İmam Ahmet'in hadisi, Ebu Ubeyde ve Osman'ın Ebu Bekir'in halifeliği hakkındaki sözleri, Hz. Ömer, Ebu Ubeyde'ye, elini aç, sana biat edeyim, çünkü Hz. Peygamber, Ebu Ubeyde bu ümmetin eminidir, dedi. Ebu Ubeyde de Ömer'e, Hazreti Peygamber vefat edinceye kadar bize imamlık yapan birisi dururken, ben nasıl onun önüne geçebilirim, dedi.